Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühu. Dinimiz topluluk dinidir, toplum dinidir. Ee, topluma çok önem verir. Tabi e, hepinizin duyduğu bildiği bir e, gerçek var ki e, iman kişiseldir. Yani insanın kendi şahsı ile ilgilidir, kalbi ile ilgilidir. İbadetler de öyle. Efendim kul ile e, efendim Allah arasındadır. İbadetler, İbadetlerin kabulü. E, fakat e, bir taraftan da İslam dini topluma çok değer verir ve toplumu çok kayırır, kollar ve e, Müslümanlara topluma e, faydalı, yararlı işler yapmaya sevk eder. E, topluluğu teşvik eden, e, topluluğu efendim sıhhatli, e, sağlıklı eden her şeye sevap koyar. Efendim, toplumu dağıtan, perişan eden, parçalayan şeyleri de yasaklar İslam. E, böyle bir e, toplumsal tarafı çok kuvvetli olan bir din. Başka dinlerle mukayese edilemeyecek kadar üstün. E, biliyorsunuz e, namazlar cemaatle kılındığı zaman mahalle mescidinde e, 25-27 misli sevap. Ama cuma kılınan büyük mescitlerde 50 misli sevap. Efendim... E, kudüs Şerif'te kılınırsa 500 misli sevap. Efendim, kırlarda ezan okuyarak, e, kırsal alanda bir kimse e, ezan okuyup, kâhmet getirerek kılarsa 50 misli sevap. E, Medine-i Münevvere Mescidi'nde kılarsa 1000 misli sevap. E, Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Hram'de kılarsa 100.000 misli sevap. Böyle sevaplar var. E, bu topluluğu teşvik eden şeyler. Tabii bir de... Efendim, e, namazları cemaatle kılmanın ötesinde haftada bir toplanılıyor, cuma namazı oluyor. Cuma namazının öbür namazlardan bariz bir farkı var, açık seçik bir fark. Efendim, e, hutbe var, hutbe de farz, hutbenin dinlenmesi lazım, hutbe esnasında konuşulmaması lazım, hutbeden önce camiye gelmek lazım. Hutbe hutbe esnasında birisi konuşurken ötekisi sus dese bile cuma sevabı elinden kaçıyor. Demek ki cuma'da efendim ayrıca cuma namazında bir de hutbe, halka dini bilgiler vermek, İslam'ı anlatmak, efendim güncel meseleleri, dini meseleleri konuşmak e, fırsatı çok kuvvetli bir şekilde verilmiş. Çok güzel bir nizam, çok güzel bir düzenleme. E, Allahü Teala Hazretleri Müslümanları her işlerini konuşa, görüşe halletsinler diye. Ne kadar güzel efendim nizamlar koymuş. Ne kadar güzel düzenlemeleri var dinimizin. O, Cuma çok önemli. Efendim hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadisi e, hadis-i şeriflerde Cumanın çok kuvvetle efendim e, kılınması gerektiğini e, emrediyor, tavsiye buyuruyor. Bu mesela bir e, Cabir radıyallahu ahden e, bir e, hadis-i şerif Ahmedib'den belnesi İbn Mace gibi kaynaklarda var. Men terk el cumate selase mefatin mütevâliyatin min gayri darûreti baba Allahu ala kalbi. Kim cumâat namazını efendim e, peş peşe üç defa arka arkaya terk ederse yani bu cuma kılmamış hemen onun arkasındaki cuma gene kılmamış onun arkasındaki cuma gene kılmamış mütevâli olarak Peş peşe olarak. Üç cümayı min gayrı daruretine. Daruret, mecburiyet, efendim elinde olmayan sebepler, maniler falan yok iken eğer üç cümayı terk ederse ne olur? Allahu ala kalbihi. Allah onun kalbini mühürler, kapatır. Efendim kalbi, gönlü çalışmaz efendim işlemez hale gelir. Yani insanın iç alemi kararır, manevi bakımdan mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Başka bir rivayette de efendim e, buyurmuş ki, men tereke telas min gayri özrün kötü ve milen bir e, kişi üç cumayı ayı peş peşe e, burada peş peşe sözü yok. 3 cumayı terk ederse Özür olmadan efendim münafıklardan yazılır. Münafık insan olur. Yani iyi Müslüman olmak vasfını kaybetmiş olur. Şimdi tabii insanın ömründe askerlik var, yolculuk var, efendim hastalık var, efendim diğer başka maniler olabilir. Efendim cuma kılamama durumları olabilir. Onun için hadisi şerifin birincisinde, birinci hadis şerifte mütealiyet denir. Yani peş peşe 3 cumayı kılması. İnsanın ömründe kılmadığı cumalar efendim 3'ten e, fazla olabiliyor ama peş peşe kılmaması bu hususta gevşek olduğunu veyahut bu hususta inancının olmadığını veyahut cumaya önem vermediğini gösteriyor. O çok mühim bir gösterge. O zaman efendim kalbi mühürleniyor münafıklar listesine yazılıyor. Allah'ın sevmediği bir kul durumuna düşüyor. Neden? Çünkü İslam toplum din. Müslümanlar 5 vakit namazını da camide kılarsa sevabı çok ama haftada bir cuma günü muhakkak cuma namazına gelecek. Hatta cuma namazı da hutbeyi eğer bir başka şeyi yoksa, manisi yoksa devletin en yüksek memuru, amiri, başkanı kıldıracak efendim şey fıkıh kitapları bunu açıkça böyle beyan eder. Yani emrül müminin mesela bir beldenin valisi, bir kasabanın kaymakamı durumunda olan efendim bir devletin devletçinin efendim başının durumunda olan kimse kıldırır. Bunu böyle efendim hatırlıyorum geçtiğimiz zamanlarda Evren Paşa reisi cumhur iken söylemişlerdi o da garipsemişti ya bak şuna bak e, namazı ben kıldıracakmışım filan diye e, şaşkınlığını ifade etmişti ama işin doğrusu budur yani çok önemli devletin en yüksek şahsiyeti gelecek camide hutbeyi okuyacak halk da onu dinleyecek İslam mesele, meseleleri beraber efendim böylece e, anla, anlatmış olacaklar birbirlerine Efendim ve Müslümanlar böylece toplumlarını ilerletecek, geliştirecek. Bu anlaşılıyor yani. E, Tabi şimdi e, devlet başkanları bu işlere yanaşmıyorlar. Yönetici durumda olan yüksek efendim, yöneticiler yanaşmıyorlar. Memurlar tayin edilmiş. Namaz kıldırma memuru. efendim İmam Cuma namazını imam ve hatip falanca kıldırsın. Tabi bu da caiz. Bunun da e, olması doğru. Çünkü hiç kıldıracak kimse olmasa cemaat gelecek camiye açıkta kalacaklar bir ağzı laf yapan İslam'ı bilen bir kimse olmayınca birbirlerine bakıp kalacaklar efendim tabi birisinin tayin edilmesi de doğru eskiden beri ecdadımız zamanında da böyle bir tayin yapılmış ama aslında namaz tayin işi değildir gönül işidir efendim herkesin boynuna borçtur bunu böyle ne kadar yüksek e, mevkii olan insan kıldırırsa o kadar e, halka etkisi fazla olur. Ben İslam ülkelerini geziyorum. Bazı ülkelerde bakıyorum. Üniversitenin profesörü camide cuma günü imamlık yapıyor. Doşen, profesör. Efendim, e, birisiyle tanıştık. Peygamber Efendimizin de Sülale-i Tahiresinden efendim e, evi var, köşkü var. Bizi çağırıyor. Gittiğimiz zaman o ülkeye efendim Üniversitede iktisat üzerine efendim e, doçent işte profesörlüğü yakın kitaplar yazmış bilen bilmiyordum efendim Cuma namazını kendisinin kıldırdığını mahallesindeki kocaman bir cami var orada Cuma e, namazını kıldırıp hutbeyi okuduğunu öğrendim sevindim tabi hatta her şeyi bilen efendim yüksek terbiyeli bir insanın karşısında böyle efendim konuştuğunu görünce e, nasıl alâ sülûki mülûkihim denmiş. Arapça bir söz bu. Edebi bir efendim, üslupta güzel bir söz. Atasözü gibi. İnsanlar meliklerinin amirlerinin, başkanlarının, yöneticilerinin yolunca gider. Onlar iyi olursa onlar da onun arkasından iyi yere giderler. Kötü olursa kötü yola giderler. Efendim e, Amir iyi olursa insanları iyi yola çekmenin sevabını alır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizans İmparatoru Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e efendim mektup yazdı sağlığında. Ee, Peygamber Efendimiz İslam'ı Arabistan Yarımadası'ndaki insanlara anlattıktan sonra çevredeki devletlere de elçiler ve mektuplar göndererek İslam'ı onlara anlattı ve onları İslam'a davet etti. Heraklius'e Efendim, Sasani İmparatoruna Habeş İmparatoruna Mısır Hakimi'ne Bahrein Hakimi'ne Her tarafa efendim, Elçiler göndererek Mektuplar yazarak İslam'ı anlattı ve onları İslam'a çağırdı Bu mektupları Hamidullah Bey Muhammed Hamidullah Bey El Vesa siyasiye diye neşretmiştir Tarih kaynaklarından çıkartarak orada Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu naklediliyor. Eslim tesrem. Muhatabı olan hükümdara diyor ki, eslim Müslüman ol, tesrem selamete erersin. Hem dünyada salim olursun, hem ahirette cennetlik olursun, selamete erersin, ebedi saadete erersin. Allahu ecreke merrateyni. Allah sevabını sana kat kat katmerli olarak verir. Bir, senin kendinin Müslüman olma sevabın, bir de sana bakıp, sana tabi olduğu için senin peşinden gelip Müslüman olanların sevabı, onları da kazanırsın. Yöneticilerin böyle şeyleri var. Efendim, e, kar e, elde etme imkanları var. Kendileri iyi Müslüman olur da efendim, başkalarını da İslam'a çekecek güzel bir e, yönetim uygularlarsa, ne olur? Onların sevabını alır. Mesela bizim kardeşlerimizin ee, yönetimde olduğu bazı zamanlarda bazı daireleri hatırlıyorum oralara camiler yapıldı memurlar uzak yerlere gidemiyorlar efendim belki cumayı kaçıracaklar ama orada camiler yapıldı hem halk istifade etti hem de efendim e, memurlar rahatlıkla orada çalışan binlerce kişi işçi, memur, amir e, namazlarını kıldılar cumalarını kıldılar. Ne kadar güzel. Bizim fakültelerde de, yüksek okullarda da benim efendim, derse gittiğim yerlerde böyle mescitler açılmıştı hatırlıyorum. Mesela Sakarya Mimarlık Mühendislik'te, Yükseliş Mimarlık Mühendislik'te Efendim biz dersi verirdik. Aradaki teneffüse giderdik. ikinci namazımızı kılardık hemen. Ondan sonra tekrar dönüp namazımızı kıldıktan sonra derse girerdik. Yani teneffüse bu işi halletmiş olurduk. Efendim, evet yakında cami olabilir ama camiden, camiye gitmek için binadan alt kata ineceksiniz, bireceksiniz, camiye gideceksiniz, tekrar geleceksiniz yarım saat. Yani mescid lazım. Namaza müdavim olan bir insanın namazını beş vakit kılması gerekiyor her Müslümanın tabii. Yakınında mescid olması lazım. Onun için namazgahlar vardı. Yani büyük mescidler vardı ama onların yakınında namazgahlar da vardı. Mesela Kapalı Çarşı'da ben hatırlıyorum. Çok sevdiğimiz ihvanımızdan esnaf vardı. Yani esnaftan bazı hacı amcalarımız vardı, baba dostlarımız vardı. Efendim onları hatırlıyorum. Terlikçi, patikçi, ayakkabıcı, mesci efendim vesaire esnaf. Ee, namaz vakti oldu mu hemen yarınlarındaki namazgaha, mescide giderler, kılar, dükkanı kapatıp giderlerdi. Tekrar gelip açarlardı. Yani bir saniye geçirmezlerdi. Müşteri gelse bile namazdan sonra Lütfen o zaman gelin derlerdi. Namazı tehir etmezlerdi. Yani böyle bir insanın yönetim e, imkanlarını değerlendirerek efendim e, başkalarının da ibadet etmesine sebep olması büyük sevaplar kazanır Mesela ben hatırlıyorum, Erzurum Üniversitesi'nde o zamanın rektörü efendim, bir mescit yaptırmaya, büyük bir cami yaptırmaya başladı. Bir sonra nasip oldu, gittik orada Cuma namazı falan da kılmıştık. E ne kadar güzel, Orta Doğu Üniversitesi'nde profesörler bu işi e, ayak oldular, yaptılar. Yurt dışından başka ülkeler yardımcı oldular. Böyle bir teknik üniversitede böyle bir mescit yapılıyor, ne kadar güzel diye, efendim, Oralarda tabii öğrenciler, binlerce öğrenci var. Onlar otobüslere binip şehre gidip namaz kılıp gelinceye kadar yarım gün geçer. Yani onların ibadetlerinin yapılması sağlanmış oldu. Ne kadar güzel oldu. Bu tabii bir ihtiyaç. İnsanoğlunun ibadet ihtiyacı çok büyük bir ihtiyaç. Zaten anayasamızda da din, vicdan, hürriyeti, ibadet, hürriyeti var. Onun için böyle şeylerin olması lazım insanın inancına göre yaşaması kadar tabii şey olamaz. Bakınız biz şimdi Avustralya'da efendim 4000-5000 kilometre kara yolu yaptık. Yani arabamıza bindik akşam olduğu zaman efendim güzel motellerde kalarak 4000-5000 kilometre yol yaptık. Muhtelif şehirlerdeki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Muhtelif çalışmalar yaptık. Mesborn'a e gittik. Efendim oraya giderken muhterif şehirlerden geçtik. Oradan efendim Milcura'ya geçtik. Milcura'dan efendim çok meşhur bir şehir olan Broken Hill'e gittik. Broken Hill'in efendim bizler için, Müslümanlar için özel bir anlamı var diye. Orada iki tane şehit edilmiş kişi var. Efendim onları ziyaret ettik. Afganlıların kurmuş olduğu, Avustralya'nın ilk mescitlerinden sayılan mescidi falan ziyaret ettik. Şimdi bütün gezdiğimiz yerlerde tabii bir ön düşünme yapmamız gerekiyordu. efendim. Namazları nerede kılıyorduk? Avustralya'nın çok güzel bir düzeni var. Her kasabada, her şehirde e, en aşağı bir tane büyük park bulunuyor. En aşağı bir tane. Şehir büyüdükçe tabii parkların sayısı artıyor. Şehrin girişinde veya çıkışında bir veya iki tane çok büyük park oluyor. Bu parkın içinde abdest alma yerleri yani tuvaletler oluyor. Efendim çimenlik oluyor. Oturma yerleri oluyor. Masalar, sandalyeler, gölgelikler, yemyeşil. Seyahatlerimiz esnasında namazlarımızı hep bu parklarda abdestlerimizi alarak, tecadelerimizi yayarak kıldık. Tabii vakit namazları böyle. Hatta bir kasabaya geldik. Orada namaz kılarken biraz da güneş fazlaydı. Biraz efendim gölge olsun da seyahate öyle devam edelim derken Birisi karşıdan çıktı geldi Kıbrıslıymış. efendim ismi Yusufmuş Yunanlılar görmüşler uzaktan bizi o kasabada oturan demişler ki sizin bir grup var parkta git onların yanına Kıbrıslıyı göndermişler o da geldi selam verdi tanıştık iyi bir şey oldu yani içinde e, sevindirici bir şey oldu yani namazları böyle e, Avustralya'da cemaatle kılıyoruz e, seyahat halinde giderken tabi. Efendim asıl mühim mesele Cuma namazı. Yani günlerce süren, iki hafta süren, efendim, Cumaya rastlayan seyahatlerde Cuma namazı nerede kılacağız? Avustralya'da Müslümanların sayısı az. Ee, her şehirde yok, her kasabada Müslüman yok. Onun için gideceğimiz yeri şöyle ölçüyoruz. Yakınında neresinde Cuma namazı kılınabilir diye. Ee, geçen senenin e, sonbaharında Amerika'yı gezdiğimiz zaman da böyle yapmıştık. Amerika'da da elhamdülillah hiç cumayı kaçırmadık. Efendim, cuma kılınan yerler her yerde, her şehirde aşağı yukarı Amerika'da artık oluşmuş durumda. Avustralya'da da böyle biraz dikkat ederse insan nerede cami var diye ya Pakistanlıların bir camisini buluyor. Ya efendim, Lübnanlıların, ya Arnavutların, ya Boşnakların bir şey çıkıyor yani. Ya Kıbrıslıların bir camisi oluyor. Geçen Cuma'yı anlatayım size. Efendim biraz böyle ilginç gelebilir bizim bu şeyimiz. Avustralya'nın iç yollarından birisindeydik. Yani Müslümanların olmadığı bir mıntıkadaydık. Efendim geceliğin geceledik. perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Ertesi gün Efendim ikiye ayrıldı kafelimiz. Bir kısmı şeye dönecek. Efendim Sydney'e dönecek bulunduğu yerden. Bir kısmı da Birizbına ulaşacak. Bu Sydney ile Birizbın arası bin kilometre. Biz de aşağı yukarı ortalardayız. Efendim bugün e, Cuma. Cuma namazını kılmamız lazım. Ne yapalım? E, biz Birizbına e yetişmeyi amaçladık ve Birizbında kardeşlerimizin tutmuş olduğu çarşı içindeki bir mescitte Cuma namazını bulduk kıldık hatta kardeşler vazifeyi bana verdiler hutbeyi ben okudum cuma namazını kıldık. Öbür kardeşlerimiz ne yaptı? Onlar güneye doğru gideceklerdi. O civarda şey yok. Efendim Müslüman yok. Ne yaptılar? Onlar da araştırma yapmışlar. Armid değil isimli bir iç şehirde efendim üniversitede e, Müslüman öğrenciler varmış Malezya'dan efendim bilmem Endonezya'dan Pakistan'dan gelen üniversite idaresi onlara alan vermiş. Efendim bina vermiş. Müstakil bir mescit yapmışlar. Army değil üniversitesinde. arkadaşlar o 180 km uzaktaki o Army değil şehne, o üniversite camisine gittiler. Üniversite camisinde kapıda arabalarıyla 4-5 arabaydı onlar. Efendim biz cuma namazına geldik deyince yani bu üretmişler. Gittiler, orada cuma namazını kılmışlar, çok memnun oldular, sevindiler. Biz de biriz bunu edilecek. cumamızı kıldık, cumağımızı kaçırmadık elhamdülillah. Yalnız tabii güzel olan taraf Avustralya'da efendim, e, istek üzerine üniversite idaresi mescit veriyor. E, imkan veriyor, kolaylık gösteriyor. E, bunu başka üniversitelerde de duymuştuk üniversite idaresi Müslüman öğrencilerden çok memnun olmuşlar. Efendim, ondan sonra da büyük destekler sağlamışlar başka üniversitelerde de. Çünkü onlar e, uyuşturucu kullanmıyorlar. Onlar kötü e, öğrenci değiller. Onlar böyle efendim, e, hocalarının da dikkatini çekecek güzel vasıflara sahip olduğu için memnun olmuşlar. Hatta duydum ki Sidney'de lise öğrencileri kendileri için mescid istemişler. E, şeyde Lisede ortaokulda Onlara da vermişler ve e, okul idaresi onları çok destekliyormuş çünkü öteki öğrencilerden daha e, Müslüman öğrencilerin olumlu olduğunu, verimli olduğunu, faydalı olduğunu görmüşler. Tabi e, bunlar güzel şeyler. Avustralya e, hükümetinin şeyini gösteriyor, e, yönetim anlayışını gösteriyor. Kendisi Müslüman olmasa bile. Başkalarının inancına saygı gösteriyor. Batı bu, biz de Batılılar gibi olmak istiyoruz ya. Hani efendim e, Batı'nın e, sinayi bakımdan, efendim e, medeni bakımdan daha güzel imkanları geliştirmiş olmasından dolayı, efendim onları örnek alıyoruz, bilimsel ilerlemelerinden istifade ediyoruz ve biz de onlarla yarışıyoruz. Biz de onlar gibi olalım. Ama onların bu yarışmaları kazanmaları ve başarıları, yani sadece bilimsel alandaki başarılarına dayanmıyor. Aynı zamanda içtimai alanda, yani toplumsal alandaki anlayışları da toplumun gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Büyük faydalar sağlıyor. Onlar insanları fikir bakımından, inanç bakımından serbest bırakıyorlar. Bugün buradaki, Avustralya'daki ve Amerika'yı gezdiğim zaman orada da görmüştüm. Almanya'da başka yerlerde de görmüştüm. İnsanların şöyle efendim resimlerini çeksem, e, size göndersem, televizyonlarınızı da e, şaşarsınız. Mesela e, sıhhate uygun diye duymuşlar. E, hanımlar e, çok güzel giyimli yani e, yüksek tabakadan hanımlar. Efendim ayakkabılarını giymeden yalmayak yürüyorlar, geziyorlar şap şap şap. Şehrin lüks dükkanlarının olduğu yerde, güzel yerlerde, efendim büyük çarşılarda, efendim büyük e, iş yerlerinde, arabası çok güzel, efendim bilmem en pahalı araba filan, ama şıp şıp dolaşıyor. E, burada da öyle. Hanım çıplak ayaklı, bey çıplak ayaklı, çocuk çıplak ayaklı, tabii bir şekilde herkes bunu hoş karşılıyor, giyiminin kuşamını, inancını hoş karşılıyor. Biz burada e, yani. E, Sarığımızla cübbemizle dolaşıyoruz, sakalımızla dolaşıyoruz. Bir e, milletvekili bir tanıdık e, bizi meclislerine çağırdı. Efendim Sydney'de meclis binasına gittik. Ben özellikle sarığımla cübbemle gittim. Efendim meclis binasına girdik. Türkiye'den misafiriz dedik. Efendim o milletvekili bizi karşıladı. Efendim e, milletvekili salonu gösterdi. Resimleri izah etti. Efendim senatör denilen efendim kısmı gösterdi. Başka yerleri gezdirdi. Ama o kıyafetimizde yani kimse kimse karışmıyor. garipsemiyor, ayıplamıyor. Amer, Avustralya'nın diyorlar şey anlayışı efendim herkese saygıdır. Maltı maltı kultural yani çeşitli efendim medeniyetlere mensup insanlar. Hoş geldi, sefa geldi. Buyursunlar. İşte burada efendim e, yaşasınlar diye bir olumlu tavır gösteriyorlar. Bunları nakletmek benim için çok e, tatlı oluyor ve sevindirici oluyor. Yani e, ivret alınsın diye. E, belki dünyayı bilmeyenler, Batı'yı bilmeyenler, başka türlü düşünenler olabilir. Sakallıyı görünce yadırgayanlar, efendim başörtülüyü görünce yadırgayanlar. Sarıklı cübbeliyi görünce yadırgayanlar. Bunlar artık yani biraz çağ dışı şeyler olduğunu anlaşılsın, anlasın herkes diye bu misalleri anlatıyorum. Verselerden bize gelen haberlerden efendim şey yapıyoruz. Sarık yasak. Niye yasak? Yani sarıkla namaz kılmak 70 kat daha sevap. Yani bırakın o sevabı alsın. E Başörtü ve efendim sarıklı e, affedersiniz sakallı insan üniversiteye alınmayacak. Buradaki profesörlerin, öğrencilerin hepsi sakallı. Yani hatta o bilmin bir e, efendim e, görüntüsü gibi kabul ediliyor. Yani profesör deyince sakallı profesör düşünüyorlar. Üniversite öğrencisi deyince böyle sakallı diye düşünüyorlar. Tabi onlar dini sebeple bırakmıyor sakallı ama yani şöyle demiş gibi oluyor. Ben o kadar çok çalışıyorum ki derslerime ilme kendime o kadar vermişim ki yani e, bununla bile uğraşmıyorum. E, saçı sakalı birbirine karışmış, uzamış oluyor. Kimse de garipsemiyor, emin olun. Kimisi blujinle geliyor, kimisi kısa pantolonla geliyor. Efendim, kimisi e, sakallı geliyor. E, hocalar öğrencilere saygı gösteriyor. Efendim, e, en saygın ifade ile, efendim beyefendi diyerek hitap ediyor öğrencisine tabii. Şeyde öğrenci de hocasına aynı saygıyı Gösterme durumunda karşılıklı bir e, sevgi ve saygı, efendim nezaket, e, medeniyet bunu icabet ettiriyor. Şimdi gazetelerde okuyoruz, efendim bilmem başörtüler ve sakallılar üniversiteye girmeyecek. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok ki. Yani eğitim hakkını engellemek, anayasayı çiğnemek demektir. O inancından dolayı başını örtecek. Bir Müslüman kadın başını açamaz ki. Başkası istedi diye başını açamaz ki Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başını örtmeyi emretmiş e, Mümin hanımlar başlarından aşağı örtülerini alsınlar diye zinetlerini göstermesinler yani saçlarını efendim boyunlarını göstermesinler diye Allah'ın emri olduğu için Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, İran'da, Suriye'de, efendim Cezayir'de hatta bizim devletimizde e, eski tarihlerde kendi hudutlarımızda, efendim eski büyüklerimiz, büyüklerimizin anneleri, kitaplarda gördüğümüz kimseler, efendim hanımları, çarşaflısı, sakallı filan. Yani e, bu inançtan dolayı olan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazmasa bile 20. yüzyılda bir insan ben böyle yapmayı uygun görüyorum dediği zaman. Efendim o hür olmalı. Onun yapabilmeli yani istediği gibi giyinebilmeli. İstemediği şekilde giyinmemeli. Başkasının efendim şeyine, baskısına maruz kalmamalı. Bunlar İslam'la efendim e, böyle e, ilgili inançla ilgili meselelerle yapılan baskılar tabii anayasaya da aykırı oluyor. Çağdaşlığa da aykırı oluyor. Laikliğe de aykırı oluyor. Laiklik ne demek? İnsanın Efendim inancında serbest olması herkesin efendim istediği inancına göre yaşamasının tağlandığı düzen demek yani laik devlet ne demek e, milletinin fertlerinin inançlarına e, bir baskı yapmayıp onları serbest bırakan demek ve Avrupa'da böyle Amerika'da böyle Fransa'da böyle Almanya'da böyle İsveç'te böyle İngiltere'de böyle Avustralya'da böyle yani her taraf kilise olur her taraf e, yani dindarlığını yaşayan insanlarla dolu ve e, isteyen gerçekten istediği şekilde dindarlığını yapıyor. Yaşıyor, dinini yaşıyor ama başka türlü yaşayanlar da onlar da istediğine göre hareket ediyor. Çeşitli kiliseler var, çeşitli e, efendim yollar var, çeşitli diyelim ki mezhepleri var kendilerinin veya tarikatları var diyelim. efendim kimse kimseye efendim müdahale etmesin diye kurulmuş bir sistem zaten bu laiklik. İşte burada bunlar böyle. efendim İnşallah Türkiye'de de herkes bunun medeniyetin icabı olduğunu anlar. Zaten kimsenin kimseyi kırma hakkı yok. Yani nezaket bunu gerektirir. Bir insanı üzmek gaddarlıktır, zalimliktir. Bir insanın niçin üzüyor öteki insan? Üzmemeli, karışmamalı ve üzmemeli. Üzüyorsa medeni değildir, gaddardır, zalimdir. Efendim, üzmemesi lazım, karışmaması lazım. Ve Avrupa böyle, Amerika böyle ve bunun binlerce misalini efendim böyle resimleriyle, yazılarıyla, efendim gazetelerdeki efendim e, çeşitli efendim haberleriyle size iletebilirim. İşte böyle bir yani yabancı diyarda gezerken bile cumamızı terk etmeden efendim namazlarımızı kılarak efendim binlerce kilometre e, yapabiliyoruz ve günlerce yol alabiliyoruz. Elhamdülillah. Allahu Teala Hazretleri hepimize sevdiği kul olmayı nasip etsin. Gerçekleri görmeyi görmeyenlere nasip etsin. Efendim İslam'a gönül vermiş insanların da İslam'a sımsıkı bağlanmalarını ...ve imtihanları kaybetmemelerini, sıkıntıları gördük diye efendim dinlerinden taviz vermemelerini, böylece efendim vefalı olduklarını e, görmek istiyoruz. Allah böyle güzel davranışlar nasip etsin, yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Dini mübini İslam'a ve Müslümanlara en güzel şekilde hizmet etmeyi, Kur'an yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamayı nasip eylesin. Yabancı diyarlarda bile İslamı güzelce yaşayabiliyor, giyimimizle, kuşamımızla, ibadetimizle Müslümanca ömür geçirebiliyorsak, ülkemizde de daha rahat, daha güzel, e, efendim yaşamlara e, Müslüman kardeşlerimiz e, ersinler, e, hem maddeten hem, hem manen, efendim e, her yönden mutlu olsunlar temenni ediyorum Allah ﷻ iki ikicanda cümlenizi az ve bahsiyleysin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berkat.